İyi akşamlar. Müzik 2'ye ayrılır. Ben Giro Sky Ben Öz Tanju Eren. Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da e, gerçekten çok çok iyi müzik çalmak üzere karşınızdayız. Bugün programımızın 77. bölümünü dinliyorsunuz. E, Band'tan bir program dinliyorsunuz. Çünkü siz bunu dinlediğiniz saatte ben Babilonda Kings of Convinius'ın sahneye çıkmasını bekliyor olacağım diye ümit ediyorum. Bir e, hafta öncesinden. Benim ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Özgür bir ruh olduğum için haftaya bu saatlerde artık neredeyim? Belki e, Afrika'da bulunurum. Belki bulunmam. Bulunmayacağını garanti edebilirim. Sırf ya. sana yıldız olsun diye Afrika'ya gidebilirim yalnız. Gitmeyeceğim, eminim. Oradan sana yer. bir ukulele alıp gelebilirim. Ukulele Afrika çalgısı mı? Hayır getirtiriz. <gülüyor> Afrika'ya getirtirim, oradan buraya getirtirim. Anladım. E, i̇natçı bir insan olduğunu anlıyorum burada. E bazen. Peki. Bugünkü programımızın konusu yaşlılık. Niye yaşlılık? Çünkü ilk programlarımızdan biri, yani ilk on programdan biriydi yanlış hatırlamıyorsam. İlk onumdaki programlardan e, biri. Konusu gençlikti. Ha güzel. Şöyle bir blogumuza baktım ki o blog müzik iki ayrılır .com adresinde <gülüyor> ikamet etmekte madem gençlik programı var yaşlılık programı niye olmasın diye düşündüm bir de program işte o gün nerede gençti şimdi artık yaşlı sayılabilir aradan çok program geçti tabii canım botokslu bir program olduk evet, evet. Ee, bugün size yaşlılıkla ilgili şarkılar çalacağız çaldığımız şarkıların hepsinin yaşlılıkla olduğunu e, iddia eden saçma sapan argümanlar sunacağız yaşlılıkla ilgili bir şey söylemek isterim yaşlılık yaşta değil baştadır evet Bak şimdi keşke e, Orson Welles getirseydik diye düşündüm. I know what it is to be young çalsaydık. Fena mı olurdu? Fena olurdu be. Gerçekten fena olurdu. İyi ki getirmemişiz. Çok eski bir şarkıyla açalım. En azından yaşlılık e, kısmına otursun. Rolling Stones şimdiye kadar 76 bölümdür hiç çalmamışız. İnanabiliyor musun? Ama zamanı geldi, yeri geldi. Evet. Çağat diye bir Rolling Stones oturttuk işte. Evet, 77. program bir program açılışı içinde olabilecek. Herhalde en iyi şarkı 1981 tarihli Tattoo You albümünden Start Me Up. Çok eski programlardan bir tanesinde, e, deminden beri adını hatırlamaya çalışıyorum ama hatırlayamıyorum. Umarım sen hatırlarsın. E, bir müzisyene yer vermiştik. O müzisyen Windows 95'in açılış e, sesini bestelemişti diyemeyeceğim. Tasarlamıştı diyelim çünkü 3 saniyelik bir sesti. Evet, müzisyeni hatırladım, ismini hatırlayamadım. Peki, birazdan hatırlarız. E, konuyu niye ...oraya bağladım. Yine çok uzun zaman önce... ...madem ona yer vermiştik... ...sonra yine Windows'la ilgili bir şeye yer verdiğimizi... ...araya sokuştırayım dedim. Windows 95 için... ...Bill Gates lansman... E, ...organizasyonunda... ...bu Start Me Up... ...şarkısını kullanmak istemiş... ...Rolling Stones'un. Çünkü... Startup anında Start Me Up olsun. İşte Start düğmesi ilk defa... E, ...Windows 95'te... ...geldiği için... İşte dönmüşler Rolling Stones'a. Demişler ki bize lansman için verir misiniz Startup mi yapı. Mick Jagger de demiş ki hayır. Vermeyiz. İyi demiş. Vermemiş. Ben de olsaydım ben de vermezdim. Evet iyi demiş. Ee, çünkü Windows'da düzenli olarak küfür ediliyor. Şarkıma küfür edilsin istemezdim. Doğru. Hele Windows 95. Yani. Efendim sıradaki şarkı e, benim şu anda stüdyoda olmama. Nedenin? Neden? Neden? Kings of Convenience isimli e, Erlend Öye ve e, Erik Lenbeck Bøe <gülüyor> isimlerinin nasıl okunduğu konusunda en ufak bir fikrim yok ama ikisi de olağanüstü müzisyenler. E, 2000'lerin başından beri ortalığı kasıp kavuruyorlar bu Norveçli e, arkadaşlar. Şimdi ben bu kasıp kavurma e, deyimine takmış vaziyetteyim. Ortalığı kavuruyorlar desen. Onu anlayacağım. Yani e, yaptıkları işin bir ateşi var. <gülüyor> İnsanların içini ısıtıyor veya, veya yakıyor anlamında kavurmak olur da. kas Kasıp kavurmak yani yaptıkları iş aynı zamanda bizi biraz da kasıyor anlamında mı? Olabilir. Bir etimoloji e, araştırmasına girelim. Eğer öyleyse kask takmak gerekir. <gülüyor> Anlıyorum. Kings of Convenience e, Türkiye'ye ikinci geliş olacak bu. Daha önce İstanbul Caz Festivali kapsamında... E, bir konser vermişlerdi. Ee, yine kapalı bir mekandaydı. Tıklım tıklımdı. Zor nefes alınıyordu. Bir Temmuz akşamı Yaşlık. orta oyuncuların sahnesindeydi. Bu sefer de Babilonda üst üste iki gece e, performans verecekler. Şimdi yaşlılık konumuz e, İstanbul Caz Festivali ile ilgili. Ben de bir anımı anlatayım da e, denk düşsün. Bak geçen hafta da İstanbul Caz Festivali ile ilgili anı anlatmıştık. Buyurun. E, ben... İstanbul'da yapılan ilk caz festivaline katılmış yani kat, seyirci olarak katılmış bulunuyorum. Ee, bu da seni yaşlı yapar. Beni yaşlı yapmaz. Benle beraber katılmış insanların yaşlanmış olabileceğini gösterir. Çünkü e, benim yaşlanma gibi bir e, yeteneğim yok. Eğer bu bir yetenekse. Anladım. Yaşlanmıyorum diyorsun. Yaşlanmıyorum evet. Vampir gibi mi? Yok yani e, yaşlılıktan anladığımız şeylerin ben de oluşmadığını düşünüyorum. Bekle biraz. Peki. <gülüyor> Oluşur ya. Yani. İlk jazz festivali Şantyatrosunda Tiyatrosu'nda yapılmıştı. Şantyatrosu Tiyatrosu bir sürü güzel şeye yer vermiş, ev sahipliği yapmış, nefis bir yerdi. O zaman konuyu orta oyunculara bağlamış olmamız daha da güzel Tabii. oldu. Daha sonra Şantyatrosunu Tiyatrosu'nu yaktılar. Evet. Köprü ile yaktılar. Buraya... Keşke küfredebilip sonra üstüne bip koyabileseydik. Ee, öyle o As, öyleymiş kayıt gibi yapıyoruz, yapabilirdik de. Neyse, biz yeterince küfredip biplemiş olduk sanırım. Ee, ee, AKM'yi de yaktıkları zaman ben e, aslında ruhen yaşlanmış olacağım galiba. O zaman gelip canlı yayında küfredebiliriz belki. Yeterli sebebimiz olur diye tahmin ediyorum. Neyse daha fazla uzatmayalım. Kings of Convenience'ın 2001'de çıkarttığı ilk albümü. Quiet Is The New Loud'da. Benim en sevdiğim Kings of Convenience şarkısı bulunuyor. Adı I Don't Know What I Can Save You From. Gecenin bir yarısı. Üç yıldır görmediğim bir arkadaşın zart diye kapına dayansa ve içini dökmeye başlasa Aa, ne terlikle vururum o kadar söyleyeyim. İşte onunla ilgili bir şarkı bu da. It must have been three years Since we last spoke I slowly tried to bring back The image of your face From the memory so old And I tried so hard to follow But I didn't catch a hole for What had gone wrong Said I don't know what there you from I don't know what I can say Somebody for I wouldn't mind To put the kettle Things of Convenience'dan I Don't Know What I Can Save You From dinledik Quite As The New Loud albümünden. Evet, e, böyle insanın içini coşturan, e, hoplatıp zıplatan bir parçadan sonra <gülüyor> getirdiğim parça herhalde yeterince etkili olmayacaktır diye düşünüyorum. E, evet, ama müzik iki ayrıları da türler arası geçiş her zaman e, bir alamet harikalar listesi tepesinde e, yer almıştır. sevgili dinleyicilerimiz türler arası geçiş derken a, biz arada bir kadın oluyoruz anlamına geliyor sanmasınlar. Müzik türleri arası Müzik türleri. bahsediyoruz. Evet. E, tıpkı geçen hafta Rainbow e, anonsunda olduğu gibi e, Alice Cooper hakkında da şunu söylemek istiyorum. E, o kadar çok çaldık ki söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çalalım gitsin. E, Alice Cooper hakkında herhangi bir şey söylemeye gerek yok. Mal kendini gösterir zaten. Peki. 1973 Muscle of Love albümü Working Up A Sweat şarkının adı buyur. Hadi bakalım. Alice Cooper'dan Working Up A Sweat dinledik Muscle Of Love albümünden. Geçen haftaki programı hatırlıyor musun? Aşk Kası. Aşk Kası, evet. Geçen haftaki programı hatırlıyor musun? Valla, ne desem bir yalan olur. 10 <gülüyor> dakika önce yaptık o programı nasıl <gülüyor> Geçmişi geçmişte bırakmak en iyisi. Geçen haftaki programda bir söz vermiştim. Neydi o? Ee, elime yeni geçen, daha doğrusu geçen hafta geçen, e, A Jazz Tribute, Stevie Wonder albümünden iki şarkı seçtiğimi, arada kaldığımı birini bir programa, birini bir programa ayırdığımı söylemiştim. Ve geçen hafta e, yeni tanıştığımız müthiş gitarist Tak Andrews'dan Ayvış'ı dinlemiştik. E, bu haftada çok çok çok ünlü olağanüstü caz piyanisti Ahmet Cemal'den Superstition cover'ı dinleyeceğiz. Aynı albümden. Ben de geçen hafta bir söz vermiştim. Hatırlar mısın? Masa demiştim. Evet. Tutuyorsun o zaman. Tut, tutmaz mı? Peki. O zaman Ahmet Cemal, Superstition. Nist Ahmet Cemal'in müthiş Stevie Wonder cover'ını dinledik. Superstition. Böylece nefis, iki evet. haftalık Jazz Tribute to Stevie Wonder köşesinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ama belli olmaz haftaya bir tane daha çalabiliriz. Üç ee, köşeli olur. Aklıma nefis bir fikir geldi. Korkuyorum. Programda e, değişik gruplara e, yer verdiğimiz köşeler olsa e, bu köşelerde yer alan gruplara da köşe band desek. E, müzik 2'ye ayrılır içinde bulduğumuz en kötü fikir değil. Sanırım. <gülüyor> Benim aklıma daha kötü fikirler geldiği oldu da ben her zaman söylemiyorum tabii. Güzel. Şimdi geldik e, Fleetwood Airplane alın. grubuna. E, Peter Green e, zamanında. Fınar'ın Fleet adı Fleetwood Airplane'di. O, daha Jefferson sonra Peter Green mısın? O Amerika'nın Başkanlarından biri canım yani Peki. Hayret bir şey Daha sonra e, Peter Green çıktı Yerine işte e, Lindsey Buckingham falanlar, falanlar Girdi o zaman da bunların adı Fleetwood e, Starship olarak değişti Yanlış Fleetwood Mac Bunun neresi oğlum. yanlış olabilir Starship kısmı Neden Fleetwood Mac grubu'na da Starship değil çünkü Yani öyle de denebilir Peki Dünyanın en iyi gruplarından biri olduğunda herhalde hemfikiriz Fleetwood Mac'in. Evet ilk onumda yer alır. Ee, nispeten yeni Size ilk onumu göstereyim mi? Hayır. Hayır sakın ha. <gülüyor> ee, 2003'te çıkarttıkları Say You Will isimli albümden bir şarkı çalacağız. Adı da Peacekeeper. İlginç. İlginç, İlginç olduğu kadar enteresan. O zaman Peacekeeper. <gülüyor> Dinledik Starışık, sayın dinleyenler e, Peacekeeper isimli şarkı Say You Will albümünden. E, hani bazen bize diyorlar ya çok konuşuyorsunuz daha çok şarkı çalsanız keşke diye. Bak banttan programlarda daha, e, az daha az konuşuyoruz. Neden? Çünkü dinleyici o sırada bizi dinlemiyor. Onların enerjileri buraya gelmiyor. Bizim enerjilerimiz oraya gitmiyor. Burada böyle kendi kendimize konuşuyormuşuz gibi oluyor. Gerçi ben kendi kendime de çok konuşuyorum ama... Dinleyiciyle paylaşmak, tek vücut olmak, kalplerin birleşmesi, ruhların birleşmesi, sevgi, ışık gibi daha çok değil mi? Öyle şeyler olmadığı için bir daha anda, soğuk bir bilgisayar... Sına yakın da. konuk olmuş gibi bir hava esti stüdyoda. Neden canım? Canım derken yani... Bak e, daha, retorik... da, daha da güzel oldu şimdi. Şimdi de sırada yine gelmiş geçmiş en büyük müzisyenlerden biri var. Sever misin? Sevmez miyim? Curtis Mayfield. Curtis Mayfield sevmeyen bir müzisyen olabilir mi? Olmamalı. Olmamalı. Curtis Mayfield sevmeyen insan olmamalı. Evet. O zaman buradan diyoruz ki eğer Curtis Mayfield sevmiyorsanız hemen sevmeye başlayın. Yoksa e, buradan e, teknoloji aracılığıyla evinizi bulur, kapınıza dayanız zorla dinletiriz. Tamam. Ş 1971. Evet. O iş ve sesleri benim notlarım arasında tarih arama sesim. Ee, bunu hep yaparım. O yüzden Evet ben alışayım. Yıllardır. <gülüyor> ee, 1971'de çıkan Roots albümü. Roots diye e, dizi de vardı. Olmaz mı? Kuntakinte. Kuntakinte. Ben yetişemedim de yani okudum öyle bir dizi olduğunu. Ben yetiştim. Bak yaşlılık. Ya yeah. Roots albümünden Now You're Gone isimli bir şarkı önce Anca gidersin demek değil mi? Yok sen gittin ya diye bir şarkı. Öyle de dinleyebilir. Ben bu şarkıyı Body Guy'dan dinlemiştim. Daha sonra bunun aslında bir Curtis Mayfield şarkısı olduğunu öğrendim. Body Guy'ın da Curtis Mayfield'in oğlu olduğunu yani. <gülüyor> Yok Hangi albümünün olduğunu hatırlamaya çalışıyorum ama bu akşam hafızamda Aile ciddi bir problem var. Neyse. Müthiş bir şarkı, harika bir balad. Curtis Mayfield baladlarından ziyade aşırı funky ve hareketli şarkılarıyla ünlü olsa da, biz yavaş bir şey çalalım. Ee, biraz önceki programda, yani bizim Geçen için biraz hafta. önce, sizin için bir hafta, işte böyle. 3 e, tura yakınlaşmalar, evet. Ee, izafi, evet. Ee, iki program arasında. Beş dakikalık süreç içinde e, cep telefonuma mesajlar, e-mailler e yağdı. E, biz Tanju ciddi olarak e, kaldıramıyoruz. Ciddiyetiniz bize ağır geldi. Onun için lütfen bundan sonraki programlarda daha az ciddi olur musunuz dediler. E, ben de dinleyici kıramam. Biliyorsun e, altın gibi bir kalbim vardır. Zaman altın görmüşler. gibi bir kalbim varken altın maden anlamında. E, altın ne zaman görmüşler anlamında. ciddi halini? İşte bir önceki programda görmüşler. O ciddi halindi yani. E tabi. Torik dedin geçen program. E, torik bir balık e, cinse ve gayet ciddi bir şey. Balık ciddiydi. <gülüyor> balık her şeyi bilir. Balık tamam. düşünmez. Evet Arizona. O zaman Curtis Mayfield'tan Now You're Gone Arada dinleyelim. bir beni Arizona telefondan ya. Curtis Mayfield olağanüstüdür, nokta. Evet, katılıyorum. Senin de o <gülüyor> tiz çığlığın sanırım <gülüyor> Curtis Mayfield'ın olağanüstüyle evet. ilgiliydi. Ama e, burada gerçekten bir yoga hareketi yapıyordum ve gerektiriyordu. Öyle bir çığlık atmadan o hareket yapılamıyor. Çığlıklı yoga. Tabii. Anlıyorum. Sırada e, senin birkaç haftadır çalmaya çalıştığın ama çenemiz çok düştüğü için çalamadığımız bir Electric Light Orkestra evet, şarkısı evet. var. 1990'lar, 80'lerin sonu, 90'ların başı ülkemizde çok ünlü olmuş, bir sürü insanın anılarında var olan bir şarkıdır bu. Özellikle de Boğaziçi Niye Şirin... kadar gecikmiş ünlü olmak için? Çünkü biz o dönem Boğaziçi Üniversitesi'ndeydik ve o dönem her akşam gittiğimiz bir bar vardı ve o her akşam e, bu parçayı çalardık. Adı neydi bunun? Twilight. Açık mı hala? Hayır değil. Yerine Cats and Dogs daha sonra da sadece Cats olarak değişti. E, yemek yeme mekanı oldu. E, fakat e, hakikaten Twilight e, bebekte efsane bir mekandı. Çünkü mesela o zamanlar cep telefonu yoktu. Beni evde bulamayanlar Twilight'ı arardı. Ve e, bizi benim gibi bir sürü insanda. da anladım. Böyle e, gerçekten hani okuldan çıkınca e, biraz bebekte dolaşıp daha sonra da Twilight'in kapısına gidip bekleyip açılmasını içeri gidip çeşitli biralar içip falan e, DJ'lik yapıp e, bir dönem çalmışlığımız da var hatta şöyle bir anım var e, sahibi Hakan diye nefis bir e, arkadaşımızdı hatta beni nikaha götüren tabii götürürken sarhoş edip e, kendi nikahıma geç kalmamı sağlayan e, nefislikte bir arkadaştı ve sahibi Hakan'la şöyle bir anlaşmaya varmıştık. Abi biz seninle çalalım. Yani bu mekanda çalalım. Para falan istemeyiz. Sen bizim içkimizi ver yeter dedik. E bir süre sonra Hakan dedi ki arkadaşlar belli bir paraya anlaşsak daha iyi olacak. Tahmin ediyorum. Peki o zaman sizin bu 90'ların başında e, seve geldiğiniz ama 1979'da yayınlanmış şarkıyı dinleyelim. Electric Light Orchestra Last Train to London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 Light Orchestra'dan Last Train to London e, dinledik. Eğer siz de ilk defa dinliyorsanız bir 10 sene sonra çok seveceksiniz bu şarkı. Bütün anlattıklarımdan bu sonuca vardık değil mi? Evet. Güzel. Biraz zor sevilen bir şarkı de değil miydi? Hikayenin ana fikri. Hikayenin ana fikri. E, ben çok neden... içersek nikahımıza geç kalırız ve elektrikli Light Orchestra'nın bu şarkısı 10 senede anca sevilir. Alakası yok. Ben neden Julian Moore'la aynı yatakta değilim? Bütün anlattığım hikayenin... Panikle aklına <gülüyor> Julianne Moore'un gelmiş olması Julianne Moore e, gerçekten çok nefis bir kadın. Sizce öyle değil mi? Yani güzel kadın. Ha yani Julianne Moore gelse şu anda, Güray'cim e, ben sana aşığım dese, ee tamam yani güzel kadınsın falan mı diyeceksin yani bu mu? Ya onora olurum. Ama evli barklı adamım ne işim olur yani? E tamam işte o zaman ben. Tamam. Ama sana refere etmem yani. Ha, öyle de bir satıcı yanınız var. Satıcılıkla ne alakası? Kadınki... Ayıp. Ya yani bana aşık biri var. E, ben doluyum. İyi e, git. Ha, da oldun. <gülüyor> Onorom bir de oldu. Yatabilirim. <gülüyor> Onorom monogami gibi bir şey, değil mi? <gülüyor> Neyse tamam. <gülüyor> Yeter bu kadar. E o zaman e, biz gidelim. Parça çalsın. Evet, evet program bitir bitsin. Bitirebiliriz artık. Biz iki ayrıldık. 77 sıra numaralı ve yaşlılık hakkında size hiçbir şey öğretmemiş. E, yaşlılık hakkında biz size hiçbir şey öğretemeyiz. Hayat öğretir. E, bu programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Siz bu programı dinlerken... Biz Hawaii'de ben, ben hala da Babilonda Kings of Communion'un sahne almasını bekliyor olacağım. Çünkü e, geç başlayacağına emin. Ronnie Jordan ile veda edeceğiz. Müthiş... ...caz ve asit caz... E, ...alanlarında... ...eser veren gitarist. Kendisini de e, birkaç yıl önce... E, ...Babilon'da canlı dinleme... ...şansım olmuştu. E, oldukça etkileyici bir... Asit caz adım. konusunda benim de bayağı çalışmam oldu. Hı -hı. E, birkaç... ...real book'un üzerine limon sıktım. E, fakat pek başarılı olamadım. O zaman çalışmaya devam. Limon asidi. Çalışmaya devam. Peki... Ronnie Jordan'ın 1992'de çıkarttığı ilk albümü. The Antidote'da bir Miles Davis coverı var. Ee, so What. Zaten Ronnie Jordan'ın bir anda çok çok ünlü olmasına sebep olmuştu bu. Ee, onunla veda edeceğiz. Bu arkada duyduğunuz sesler de benim notlarımı toplama seslerim. Onları da editlemeyeceğiz. <gülüyor> Ana haber Bülteni gibi oldu. Evet. Hoşçakalın o zaman. Ronnie Jordan, So What. O zaman hadi bakalım. hadi bakalım.